Daha başlamıyorum. Hazreti Yusuf aleyhissalatu vesselam Allah şefaatine nail etsin inşallah. <Gülüyor> Zeleyhan'ın iftirasına uğrayarak zindana atılmıştı. Zindanda 12 sene bekledi. Allah'ın peygamberi, zindanda on iki sene bekledi. Zeleyha, öcünü alamamış, daha ne hakaret etmek isteyiyorsa bir bağlama, bir destek kazma sapı götürmüş, yanındaki hizmetçilerle zindanın kapısının ona cakır, cakır dökülmüş. Yusuf Aleyhisselam o ne demiş, zindancı başı demiş ki on tane kazma sapı kırılana kadar gelin de evkem geçsin diyormuş. Yusuf Aleyhisselam mübarek gözlerinden sihim sihim ağlamaya başlamış. Değil on tane bir tanesi de kırılmaz. Ben son hayatımı yaşayayım deseniz ne? beni öldürecek öyleyse diye ağlamaya başlayınca Yusuf aleyhisselam zindana girince zindana löküs takılmış gibi zıya vermiş böyle şeyin zindanın içi löküs takılmış gibi bunun gibi zıyalı zindanlık geçmiş arkadaşlarla beraber ağlamaya başlayınca zindan başı demiş ki ben onun kolayını bulurum ayağın altına yastık bağlarım, ben yastığa vurdum mu sen Allah diye ağır O ben seni geriyor zanneder, ev kesimi alırıp Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı yatırmışlar, ayağının altına da yastık bağlamışlar. Zindan başı da çok sevdiği için ha! Yokladınca. Bay! Allah! Zele ha diyor ki: "Affettim, vurma." Ne sen getirdin diye niye şimdi böyle dalaşlanıyorsun. Niye vurmam diyorsun? Yol sesine ses aşığım da. Azma vurma, azma sapı vurma cihetiyle ya ağlasın ya bağırsın da sesini duyayım diye ediyordum, sesine de dayanamadım, affettim, ben ona aşıkım." diyor. Halık'ı Zülcelal, Züleyha'nın Yusuf'a merhamatından, şu kullarına daha çok merhamat ediyor bugün. Kadir gecesi olduğu için, günahlarımızda tevbe inerken, istiğfar okurken, Allah dediğimiz zaman, Apolun maden bir kalmayacak inşallah. Bunu müjdeleyiyorum ve dersime başlıyorum. Buna benzer çok müjde var. Tabi sağ de gecesi, müjde gecesi bugün. Onun için şöyle başlıyorum. Sallı ala resulina Muhammed. Sallu ala tabi bi kulubina Muhammed. صل على علاذ ذنوبنا محمد قلب نوا و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى خير بزم قرب أفئتنا محمد مصطفى رسلوات كعبة كرم عارفان خطيب مجلس في دوسيان بِذَلِكَ قَبُولُ عَاشِقَانِ أَحْمَدُ مُشْتَبَا رَ صَلَوَاتُ هُوَ الْمَنْبَعُ بَاءُ بَلَاغَاتٌ وَالْعَنْدَلِي بِغُلْزَارِ فَصَاحَاتٍ أَوْلُ طَاوُسُ حَدِيقَةِ رِسَالَتِ سُلْطَانِ أَصْفِيَا رَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم. İnna anzelnahu fi lailat al-Qadir, ve ma adra kma lailat al-Qadir. Lailat al-Qadir, خير من ألف ve ruhu fiha bi izn Rabbihin min kulli amr. Salam hia hatta matla fajr Salatallahu al-Azim ve Rasuluhu Fahri kainat Efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirmenin hazail hakkında bir hadisi şerif nekru beyan edelim. Bağdede dualar edelim. Kula ki Rabbimiz de ala ve tekaddes hazretleri şu mübarek gecede ettiğimiz dualarımızı dergahı izzetinde ahseni kabul ile makbul eyleye. Amin. Usullarımızı affeyleye. Amin. Evvela bu fakirin nisanına hattu hal halal hata ve zelaldan köftü himaye eyleye. Cümlemize cümlemize dinleyip belleyip mucizi muhtezasınca ameller tevfik eyleye. Amin. Tevfik ne رفيق إليه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لأبي هليرة رضي الله عنه إن أردت أن تصافحني قدم تحت ظل العاش فصل علي كل يوم مئة مرة وقال في حديث آخر له أول شفاعة يا أبا هليرة لِمَنْ اَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ صَلَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ حَبِيبُ اللّٰهِ تَخْصِرُ تَسْنِمْ Can kulağı ile dinliyor cemaatim biliyorum. Allah cümlesinden cümlemizden razı olsun. Amin. Şu gecede Rabbimizin rızası böyle hızlı yağan yağmurları gibi akıyor elhamdülillah. Amin. Allah rızasına kavuştursun. Amin. Ebi Hüreyre hazratlarından Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hasan söylemiyor. Resulullah söylüyor şimdi. Aradan onu çıkar. Peygamberin kelamını dinliyoruz. Ya Eba Hüreyre Ey ümmeti ashabım, de birden. Ey ümmeti ashabım. Buyur ya Resulallah. Yarın geldi kıyamette Arş'ın gölgesi altında. Arş-ı Azam'ın gölgesinin altında herkes güneş bir mızrak boyu inmiş, öyle millet birbirine giymiş. Şu sıcak ne değil bunlar. Yani güneş bir mızrak boyu inmiş diyor bak inmiş beyinler zokur zokur kaynadığı gün benimle elleşmek, elimden öpmek benimle elleşmek isteyen, arşın gölgesinde gölgelenmek isteyen hep istiyoruz elhamdülillah Allah'ımız bize nasip etsin inşallah arşın gölgesinde gölgelenmek isteyen benimle elleşmek isteyen elimden öpmek isteyen Peygamberimiz benim elimi öpmek isteyen ancak istemiyor. Aa, rüyada olsun bir elini öpebilsen. Rüyada olsun bir elini öpebilsen. Bana her gün yüz defa salavat-ı şerife göndersin böyle istiyorsa, Arşa azamın gölgesinde gölgelenmek istiyorsa, benim gelip elimi öpmek isteyiyorsa künde yüz salavat-ı şerife getirsin bana. Diğer bir hadisi şerifte de, Ya Eba Hüleyde, ey ümmeti ashabın ashabım, şefaatime en evvel nail olacak kimse, bana daha çok salavat-ı şerife gönderenlerdir. Zebanılar elleri bağlayıp, ayakları bağlayıp, yüzüstün cehenneme götüreceği zaman, Muhammed Aleyhisselam, Yetişip, bırak elini, ayağını bırak. Bu benim ümmetin günahı var, onun için götürüyor ama salavat-ı şerifesi de var, ben buna şefaat ediyorum. Rabbi, Muhammed Aleyhisselam bu cehennemli olan kimseyi elimizden alıyor. Habibime bağışladım, bırak! O benim dostum olur, onu Böyle peygamberimiz var. Bir o değil, peygamber var rani izan. Bir o değil, 24 bin sahabe şefaat etmeye çıkacak. Bir o değil, ilmiyle amel eden bütün ulema araya çıkacak, göndermeyeceğiz cehenneme. Sevabımın bir kısmını veriyorum ya Rabbi. Yetmiyor, bir kısmını daha veriyorum, yetmiyor. Ümum sevabımı veriyorum, o kardeşim kurtulsun da ben cehenneme gidersem geleyim diyor. Allah'a ikimizi de affettik diyor. Bunlar da kitabımızda dolu yazlı ya, bunlara güvenip de yatıp aşağıya gitmen diye, ilki sıkıştırıp sıkıştırıp ağız verdik, şimdi de ağzımızın tümü açıldı elhamdülillah. Şimdi elin başıma demişken de Kur'an-ı Kerim'i de size duyurayım. Yani Allah'ımızın Leyla'yı Kadir'de buyurduğu ayeti celileyim. Buyur hocam. Estağfurullah, Bismillah. Sen buyur bil aşkıla. <gülüyor> böyle çığırılan şahadeti aklımız duysun da bizi cehenneme soksun. Hiç inanmam ben de. İbrahim İbni bu kadar bir cemaat aldı. Hepiniz bana bir şey için rica ettiniz ne ederim? Kabul ederim ya İbrahim. Ben padişahı sana kabul ederim de Allah padişahlar padişahı sana. Bizi ahdeler mi etmez mi? Evet, ahdeler biliyorum ahdeler Elhamdülillah, ey ya Rabbi. Sen bilin. Dediğimiz gibi et ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> Estağfirullah, Bismillah. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadir. Nevlamızı dinliyoruz şimdi. Onun kelamını dinliyoruz. Arada biz vatıdayız. Muhakkak biz azim yüz-i Kur'an-ı Ali'yi bir gecede indirdik. Ali olan bu Kur'an-ı Kerim'i bu gecede indirdiğimizden bu gece çok şeref. Bin aydan hayırlı oluşu Kur'an-ı kendinde nadal olduğundan. Bu Kur'an bildiğin gibi değil. Kanaatımız olsun, kanaatımız olsun bir arkadaş geldi sıddıydı al zama dedi ki 40 bin ahça borcum var ya sıktık dedi. Dedi ki Yarısını vereyim, elhamı yarısına kadar oku dedi. Euzü Besmele'yi çekti. Elhamdülillahi Rabbil alemin, elrahmanirrahim, mehki yevizdim, iyyâken abdü ve iyyâken estâ'în. Al diyeyim, müddin. Yarsından <Sumray'da> oku dedi. İhtinat sırâfal müstakîm, sırâfal lezîne en'amta aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim ve labdâlin. Amin. Al, <gülüyor> yirmi Teşekkür ederim dedi, Allah razı olsun ya kıpkıp dedi, çok zengin ediyorsun dedi adam, tüccar edip Ermeniye'yi İki harfine de mukadil gelmez. Bir harfine bir taht dağı kadar altın versen yine cez gelmez. Kur'an-ı Kerif bu dedi, yani Kur'an-ı Kerif. Kardeşim bunu dinlemeyi dinlemeyi Kur'an'ı şeye koyduk ya, Kur'ansız ev haraptır, aklıdır. Orada illa Kur'an okunacak. Yavrular Kur'an okuyacak evde, o zaman ziynetlenecek ev. Melekler dolacak o eve inşallah. Daha da zilgi devam edecek. Yani cehalet karanlıklarından insanı kurtaracak yollarını bildiren Kur'an-ı Bilgeyle-i Gadize imzal Allah'ımız kendi buyuruyor. Yani dünya zindanıdır, zindan. Güneş yok muydu hocam? Ay yok muydu? Ay güneş vardı, da vardı ama cehalet karanlığı vardı. Cehalet karanlığından insanlar kendi kız çocuğunu yürüyüp gömüp geçiyordu. Dihya'nın kelebi iman etti, ağlıyor, neye ağlıyorsun dedi iman ettiğinde yoksa pişman mı oldum? Şu elim 60 tane kızımı kestim dedi. Şu ellerim ile. Elim kafasında görünür de ben utanırım. Dihya'nın kızı Filanın evinde gelin de ondan haya ediyorum dedi. Daha iman gelmedi, İslam gelmedi dedi. Bunun için, bunun günahının için ağlıyor deyince Cebrail ne haldeydi. Ne ağlıyor dedi Zihya. Sen biliyorsun ya Rabbi. Biriyle yani emin diyor ki cehalet devrinde yaptıkları günahların ümumu asbolundur. Ümumu asbolundur. İnsan ya 60 tane günahını kesmekle atkolmuşsa şu gecede insanı günahı e, günahlı kimse kalacağını zannediyor mu? Ama tövbe etmek lazım. Tövbe olsun ya Rabbi. Şimdi bağrının sonunda tövbe edeceğiz. Hatma havajeğin yatacağız. Allah diyeceğiz. yes kar gibi alacak inşallah. Ne derdin bak yello bu kadar böyle cuma mısın ben? E hey, acilin sana batlı olur inşallah. وَمَا أَدْوَى كَمَا لَيْلَةُ الْقَدِرِ Ya Ekrem Ar-Rusul, Rasullerin en mükerremi! Ey Ekrem ar Ne şey bildirdi sana Leyla-i Kadir hangi şeydir? Neden bildin? Ben bildirmesemiz kim bilebilirdi? bilirdi? Neyi Yani Leyla-i Kadir'in azamatını o gece, o gece olan hayrat ve hasenatının derecesini sana hangi şey bildirdi? Bu kadar derecesi yüksek. Ne kadar yüksek hocam? Ne kadar yüksek ben hesab edemem. Kadir gecesi bütün ömürdeki eviler günahı su gibi eritecek. Böyle bir gece bu gece. Onun için millet ısıcakça birbirine yaslanmış bir şekilde doluyor, akşam namazını kıldı, ee, tövbe estağfurullah, akşam yemeğini yedi, yemeden evveli çöpe caminin kapısına bak, hı, hı, hı, hı. kadınlar, erkekler giriyor, n'oldu yahu bunlar mı dedim? Bu gece affolunma için toplanıyorlar dedim onlar. İnşallah, yok yerine akşamdan beri bekler mi insan? Tabii affolunacak inşallah. leylet ül kadir min el-fi şehri. Dinliyoruz leyla Kadir bin aydan hayırlı, bin aydan hayırlı. Bin ayınızı e, senemize hesap 82 seneden hayırlı. Bir bu gece insanın yaşı dostası sektene varamayacağı için bütün ömrünün günahını attıracağı belli oluyor ki 82 sene tutar. Hesap ettin mi böyle, kaleme aldı mı? Bin ay! Allah. Elhamdülillah! Yani Kur'an nazil olan gece, kendisinde Leyle i Kadir bulunmayan, bin aydan hayırlı diyen Allah! Ben sana göster, senin çıkar bana inanıyorum, Allah kelamı olduğu için. Ben de sana inanıyorum. Sen de inanmıyorsun, inarcımız bizi kurtarıyor tabii. İnanmayacak olsak, cayır cayır yanar. Kafirler inanmadığı için kafir oldu. Bu Müslümanlar iman inandığı için buraya doldu. Bu besbelli bir şey. İnananları ben diyor. Abdelleriz diyor elhamdülillah. Daha Cenenzel melaiketu min kulli Melekler semada'daki melekler. Ey dinler Sema'daki melekler, Sema'daki melekler, Leyli Kadil melekler ve cibrili Emin. Şimdi cibrili i Emin de beraber melekler ile. Her bir emir için Rabbilerinin izniyle o gecede nadir olurlar, müminlerin arasına girerler. Sen yalnız oturmuyorsun şimdi, meleklerle oturuyorsun. Bir tane melek bir adamın yüzünü dibine sığar. Nurdan olduğu için şu ziyani bir tanesi yansa birbirine sıkıntı vermediği gibi sizin, gel ki ziyi dinip binis melekler kolaşımdır burada. Hani Cibril'i Emin de içinde bütün dünyayı geziyorlar camilere geliyorlar seyrediyorlar niye diyor Allah'ın kulları diye. Şöyle okuyorum. Müneccih hocam Cibril'in Emin ne öyle mi? Ey Allah iner diyor. Allah iner diyor, كَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ ve ruh'u, Çoktan murad, cibril-i emin diyor tersirler. O da iner. بِيْزْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ Yani Leyla-i Kadir öyle bir mübarek gecedir ki o gecede semadan yeryüzüne müminleri ziyaret etmeyi için. Evet. Ey Allah'ın kulları! Ben siz tüm adanız da hep cehenneme gideniz zannediyordum. Ziyaretimize geldim. Kadriniz mübarek olsun diyor Cibril'e Melekler de amin diyorlar şimdi. Hep böyle etrafımızda duyurmuyoruz ezleri. Yalnız Adana'da bağız verirken bir cephe kumandanı eski zamanda bana şöyle madalyalarını gösterdi. Vallahi hoca Cibril'in ve meleklerin sesini ben duymuyordum diyor. Adana'da. Böyle Allah kulağı açık kulağıza da halkediyor. Daha ve istiğfar ederek etme gözere Cibril-i Emin ile beraber melekler dünya ve ahirete her emir için Rabbilerinin izniyle inerler. Baktı ki affolunmayacak. için baş gibi olanlar var içinde. Yine ben günah ederim diyen var. Ramazan'da gılarım ama sonra kılmam diyen var. Onları kurtarmak için istıya para bastılar Cebrail Aleyhisselam ve melekler Estağfurullah. Ya Rabbi şu mümini affet, Estağfurullah. Bak, melekler de yardıma geldi şimdi. Emin de yardıma geldi. Ve ehli imanı ziyaret, yer yüzünü vaabidlerin ibadetlerini seyri tamaşa ederler. Yani ehli imanı ziyaret ederler ve ibadetlerini seyrederler. Terevih kılıyorlar, avşan namazı kılıyorlar, yapsı namazı kılıyorlar, vağız dinliyorlar, şimdi tesbih namazı kılacaklar, kadir namazı kılacaklar, Allah diyecekler, zikredecekler, melekler onu seyretmeye gelirmiş, imrelim dermiş onlara, Allah'ın kullarına imdenir. Biz bunları halk etme Yarabbi onlar kan döker yollardı onlar Kur'an-ı Kerim'de. Onlar neye yaradı kan döker? Allah da bu gençleri neyi gösteriyormuş bakın. Camiye dolan genç ihtiyara bakın. Onlarla Allah azametinin kudretini gösteriyormuş meleklere. Onlar da inveniyorlar, geliyorlar. Yarabbi diyorlar. Semadaki meleklerin zikrinden bunların estağfurullah deyip Dinlendikleri daha baklı duyuluyor bize diyorlar. Ya sizinle bir pazarlık gidelim de, ben şöyle bir ara verdim mi çıkanlar çıksın diyeyim, çıksınlar. Yok e, böyle lüzumsuz yere çıkarsanız kalbim soğur, kanaatını dursunuz. Birtecik bizim memlekette bu. Yani kakar gider, gelir gelir, o da çocuk çoluğa yani böyle disiplinsiz iş hep sevilmez, yanzık olur. Yani şurada ızıcık bir emeğimiz var. Bütün ömrümüzün günahını affettirmeye çalışıyoruz. Allah'ımız affetsin diye tapır tapır tapır tapır tapır Bir o zaman da ne be? Sabaha kadar kapılarını kapatmadım. Ana da sabaha kadar kapısını camilerin hiçbir yerde kapatılmaz. Şimdi bütün üniversitede gitsek bizim memleketin adeti. Yani Sinir ve mucu olmayacak tabi çocuk çoluk gidip gelen onlar da lüzumsuz, ana baba işte terbiyesi görmemişiyorlar. Kalkılır mı şimdi, kalkılmaz mı bilmez ki. Anlamıyor, daha sonra tiraki oluyor bakıyor. Onun için böyle bizi perişan ediyorlar. Açılın mır aşkılar. <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husn-ı hatimeler tevfik et yarabbim. Daha hocam ki ya hatta مَثْلَعِ الْحَجِرِ Selamettir o gece gün doğuracağı kadar selamet geçer bu gece. Eğer aynı Kadir gecesi ise bu gece akşamdan yutar da güneş doğana kadar selamet gider. İznillahü Teala Allah buyuruyor. Yani Leyla-i müminler için hayır ve selamettir ki o gecede şer olmaz. Bu selamet sabahın zuhuruna kadar devam eder. Sabah Olana kadar devam eder. Böyle kitabımı yumuyorum. Elime bir kağıt daha alıyorum. Sizi memnun edebilir miyim diye yemeğin çeşnisine değişiyorum. Karnınız bir şeyden doyar diye korkuyorum. Sizden de Allah razı olsun. Hatırlındır aşkına. <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husn-ı hâtimeler tevfik et ya Rabbi. Halikazır Celal, estağfirullah bismillah. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ fi لَيْلَةِ الْقَدِرِ Biz Kur'an-ı Azim-i Zişan'ı Kadir gecesinde imzal ettik. Kur'an-ı Kerim'i hocam, bize bir anlat ne olursunuz. Kur'an-ı Kerim'in Kadir'ini bilemiyor, çocuklarımız Roman okuyor. Çocuklarımız kazafa okuyor, mecmua okuyor, çeşitli şeyler. Bunları okuyacağına Kur'an-ı Kerim okusun, bunun kıymasını duyur da. Peki, astagfirullah, bismillah, innehu le-kur'an-u kerim, -in", fî kitabim meknun, la yemessuhu illel-baharûn, Azim. azîm Sübhetsiz ki o çok şerefli bir Kur'an'dır. Çok şeref. Okuyanı mahşarda elinden tutup da şefaat edip cennete götüren Kur'an bu Kur'an. Ya ya hocam, levh-ü yazılı, levh-ü yazılı. Yani yalnız bu Kur'an'larda değil. Dediler ki Osman-ı Zinnureyn Efendimiz Kur'an'ı cemilerken ne diye tebbeti yukarıya yazdığında kulhü aşağıya yazdın. Yani tebbet, Ebu Leheb'in helak olması için nazil oldu. Ulhü vallâhu ehad, Allah'ın bildiğini tasdik için oldu. Neden kulluğu aşağı yazdığında ya, yukarıya yazdın? Şeref yönünden ihlas çok büyük. Bütün Kur'an'ı değer, müjdeleyim de hafızlığı olmayan kadın ve erkek bir defa Tur'a ihlas-ı şerif okursa besmele ile, Kur'an'ın üçte birini okumuş gibi, iki defa okursa, Kur'an'ın üçte ikisini okumuş gibi, üç defa okursa, Kur'an'ı hatmetmiş gibi sevap yazılıyor. İhlas-ı şeriften, yalnız ihlas-ı şeriften, hesap ne olduğunu? Kızımı Kur'an'ı kim kez hatmederse ona veririm dedi Peygamberimiz. Gettiler, herkes Kur'an'a başladılar, Hz. Efendimiz gelirdi, Kur'anı hatmettim, nasıl hatmettin ya Ali dedi, üç kulhü okudum dedi. Kulhu. Hatmetmişsin, kızımı sana verdim dedi. Kur'an böyle hatmetmiş gibi. Daha dinliyoruz. O levhü mahfuzda yazılı, tahripten saklıdır, kim değiştireceğimdir, Türkçe'ye çevireceğimdir, Hiç kimse muvaffak olamaz. Kur'an'ın bir harfini kimse bozamaz. Onu Allah yedi kudretiyle tutmuş muhafaza ediyor. Diller miller ama imkanı yok. Olmaz. Yapamazlar. Çünkü Allah yapamazlar diyor. Ben muhafaza ediyorum diyor. Ya Osman sen neyi tembeli yukarıya yazdın da ikratı aşağıya yazdın. Vallahi levh Mahfuz'a baktım, oraya baktım kebbet yukarına yazlı, ikras aşağısında yazlı. ben oraya göre yazdım, buradaki Kur'an'a bakmadım, Levh-ı Mahfuz'daki Kur'an'a baktım diyor. anlayabilir mi? Anlarız tabi, anlamayacak bir şey yok. Böyle Kur'an-ı Kerim, böyle bozulacak, ne edecek? Bir şey değil. İnci, Kevrah, Yavûr, hiç bir radyodan okunmaz. Nereye okumuyorlar ola? Bozdular çünkü bir İncil'i gecesinde Cenab-ı Hak hayrı yağmur gibi yağdırır. Bu gece hayır, cevap, Allah'ın rahmeti yağmur gibi dökülüyor. Görmüyorum ama gördüm ya, niye uyumuyorsun lan? <gülüyor> bir var ya, Allah'ın rahmeti yağmıyor da neden böyle lezzet alıyorsun ya? Kadın erkek, neden alçamdan doluyum ya? Yağıyor da onun da doluyum, sana gözüne. Daha! Hadiste işte, Efendimiz buyurdu, Kadir gecesinin gecesine faim, gündüsünün faim olun. Gecesini sabahı kadar beklemek, imkanı varsa bekleyin. Uykunuz geldiğini düşünün. Çünkü bir aydan hayırlı. Buradan vardın mı? Tesbih namazı dedik, kaza namazı sınır, e, dua et, Kur'an oku, estağfurullah şel, Allah dey, la ilah, neyle deklersen kadir gecesini deklemiş oluyorum. E, böyle zorluk yok. Neyi bilirsen, zira o gecenin grubu şemsinden emri hak nazil olup, kulu'u fecre kadar Müstafir yok mu ki, içtiği taliden yok mu ki, tevbesini kabul ediyoruz. Çok günahlarımız var arkadaşlar. Diyemediğin genin, birçok günahın var. Sizin huzurunda Allah'a tevbe ediyorum, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Sen de tevbe ediyor musun kardeşim? diyorum hocam, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Estağfirullah. Mürgele yorum. <N bedeutet> Ettaibü münezzeb temelladen bele. Münahban tevbiyle o gülaya hiç gitmemiş gibi olur. Yalnız namazını kaza eder, orucunu kaza eder. Bu hakkını bu hakten verecek sahibine. Hukuku ibat hak olunmaz. Hak sahibine hakkını verecek. Tevbete kabul olur bizimle. Devam ediyoruz efendim. Müstafi yok mu ki istiğfarını kabul edeyim. Mürs biz terzlik yok mu ki rızık vereyim, rızkı dar olan yok mu, borçlu olan yok mu içimizde, ihtiyaçlı olan yok mu, bu gece isteyin de gireceğiz diyor Allah, kendi söz veriyor, ben ne yapayım, yani Allah'ım beni borcundan kurtar, Allah'ım diyen yok mu içimizde? Ne hocam, birçoğumuz borçluyuz, herkesi zengin zannetme, Allah'ım borçluların borcunu edeyiz, Hastalara şifaları ver, yetkililere devalar ihsan et ya Rabbi! Daha! dua jua, jua isteyen yok mu juasını kabul edeyim?